Rızasına uygun yaşayıp, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip eylesin diye bir Fatiha, üç i̇hlas Şerif okuyup böyle başlayalım. Evet. Evet.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 herhangi bir mani bir şey oldum onun namazda olduğunu gösteren bir işaret oluyor yine onunla ilgili İzzasallāh adukum vel yusallī ilā sütretin vel yednu minha vel yeda ahdan yamuru beyne deyhi feinca ahdun yamuru vel yukatil fe innahu burada birkaç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 fel hafif namazı hafifçe kıldırsın hafifçe kıldırmaktan maksat yani çok uzatmasın öyle bıktıracak kadar bıkılmaz namazlar ama bıkılmaz ama sein nefimut dayayıfı ve sakıyı mıbelkeebilir çünkü arkadaki cemaatin içinde zayıf olanı vardır ayakta durma tak yoktur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 Eskisi kabul olmadığı için değil, eskisi kabul oldu, yenisi fazilet olsun, sevap olsun diye. İza saner rajul velesev beynihi bihi ke ahirel rahil, ahiretel rahile ev ke vasat atur rahil. Kaffa asalatehu es-salatu hata asalatu kelb esved ve himar